Her o dalalıkta Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri istemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri bırakmasın. Bizden gelen neşli işe tevhid üzerine yaşamayı ve tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Ve cennette Allah'ın cemalini görenlerden eylesin.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 Buraya sizler iştirak ettiğiniz gibi cuma günleri burada 1 5 arasında kadınlarımızın kengaralarında sohbetleri var. Düzenli olarak. Eşlerinizi, kızlarınızı getirebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Onlar düzenli olarak akide dersleri istiyorlar. Bunları ihmal etmezsiniz. size kazanmışsınız. Bunu bir artı olarak hatırlatalım. Evet. Bugünkü konumuz inşallah e, alim nedir?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 Bize baktığımızda ise haki bizde de aynı şekilde. Mesela ben haca gittiğimde e, orada benimden birisi en son dayanamadı bir kapıştı. Yani Allah'a hamdolsun Türkiye'de bu pislikler, belalar daha hala yok. İnşallah da girmez. Yavaş yavaş işini göstermeye başladık. Tecrüme te te kitapları ile ama belli bir alime e, bağlanmak o diyorsa doğrudur. O demiyorsa doğru değildir tipinde bakma var. Yani adeta böyle bir saplantı haline giren meseleler var. Hatta belki sizler karşılaşmıyorsunuz ama devam devamlı karşılaşıyoruz. Bana bir soru soruluyor. Ben cevabını verdiğimde ama diyor ki misal atıyoruz. Şeyh Bimbaz böyle diyor, sen böyle diyorsun diyor. Yani onun yanında sen kim çünkü ki diyor adam. Yani Şeyh Bimbaz hata bile hepsi senin doğru adam ne yapmıyor?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 Ataları, babaları taklit eden topluluğa bakın, körü körüne taklit ederler. Yani o toplum şekilde töre vardır. İşte bir eve gidersin, erkekler bir tarafta oturur, kadınlar geri hizmet eder. Ya kadınlar ayrı otursa, ya ne var sanki? Ya? Bizim töremiz böyle. Ayırı gidemezsin, töre böyledir. ve dinimiz der ki, bir kayınbiraderle bir gelin, evin gelini,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 Cehaletini bir noktada getirebiliyor. Ama asıl sıkıntı kardeşlerim ilim ehlini taklittir ki bu noktada da bize örnek olarak Adi hadisi, hadisi var hatırlarsanız. Adi bin Hakim Medine'de çok samimi okul yazar olan bir Hristiyan'dı. Kendisi Allah Resulü'nü Medine'ye hicret etmeden gıyabında düşmanlık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 Ola ki diyor kalbin yumuşar sen de iman edersin diyor. Adi ablasından aldığı mektuplan Medine'ye geliyor. Ve Medine'ye geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Tevbe Suresinin 31. ayetini ashabına öğretiyor. Onlar Yahudiler hahamlarını Hristiyanlar rahiplerini Rabler edinirler. Sizler öyle ne yapmayın? Olmayın ayetini. Adi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 yani şuradan iki tane adam kavga etsek, Müslümanlardan çıksa bunlara iki fırka mı denir? Yoksa bu İslam'da bir ses söyleyip o da bu böyle değildir, bunun zıddını savunursa mı denir? Hangisi? Sözde, yani İslam'ın bir konusunda ihtilafa girerlerse bunlara fırka denir. Mesela birisi kaderde sözlerine girmeyelim, kaderde bir laf söylemiş ve çekmiş gitmiş insanlar ne yapmış ona tabi olmuş.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 güzelce ne yapmalı anlamamız gerekiyor. Bir de toplumda hangi meselemiz olursa olsun, mesela benim kardeşimiz bir soru sordu ve benim cevabımın arkasında ben Akra Efendi dediniz değil mi? Ve Efendi ben soruldu, üç kere bu sünnettir geldi diyor. Şimdi kardeşte bir inşana soru sorulsa, ak bir insan cevap verse verdiği nedir?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 diyor. Yanımda hazineler yok. Ben gaybı ne yapmak bilmem diyordu. Allah'ın Azze ve biz bildirdiğinin dışında kendisinden hiçbir şeyini ekleyebiliyor, ne de çıkarabiliyordu. Kardeşlerim yaşamış olduğumuz toplumda en büyük hükmelerden bir tanesi insanın, özellikle insanların içinde alim olan insanların yerli yerince değerinin kıymetinin verilmemesi. Elbette ki ilim ehli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 Alime karşı takınacağı neler vardır? Tavırlar vardır. Düşünün şimdi, Aleyhisselatü Vesselam yanımıza gelse şu an, böyle bir selef-i olsa, hiçbirimiz onu kalkmak için, yani karşılamak için kalkamıyoruz. Sünnete göre, doğru mu? Evet. Geliyor, nere bolsa Allah Resulü'nün oturduğu yer orası. Şimdi bir alim gelse şu toplumda, veyahut da bizim de bu kabul ettiğimiz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 hem de toplumun davranışını ne yapmış, bozmuş. Öyle hale gelmişiz ki bugün doğruyu anlatan, güzeli anlatan ilim ehli pek tutulur değil. Kimlerde revaçta? Mesela hocam, en çok sevdiğiniz alim adımsılar mısınız? Ben. Ev. Tam. Herşey. Hiç mi yok? Hiç mi yok? Hiç mi? Bir televizyon açtığınız zaman biri kendinizi eti davet ediyor, biri kendinizi eti davet ediyor. Biz de şimdi kapağı açtık, dert, tam dert tipine atmışız. Dur, orayı kapatayım ben. Günümüzde niye takip boğulur? Deyince herkes bayılıyor. Doğru mu? Ya bayılmayabilirsin. Cüppere deyince, bayılıyor. Veya Fatullah Gülen Hoca Efendi deyince herkes ne yapıyor? Bayılıyor. Niye? İnsanların duygularına ne yapıyor? Hitap edebiliyor. Bir ağlıyor, bir süzlüyor, bir damardan giriyor, öbürü arva konuşuyor.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 dini anlatırken insanlara öğretirken en güzel uçtuğu bu takınarak öğretti. Ve hiçbir zaman anlatırken dini ne yapmadı sahiplenmedi. Sahabeler de Allah kendi benden razı olsun aynı ahlakı alarak insanları ne yaptı? Eğitti. Mesela bu konuda hepimize benim tavsiye edeceğim Sineni Darimi'nin mukaddimesini taharete kadar okumanızı tavsiye ederim. Burada o kadar çok rivayetleri var ki İlim nedir? İlim ehli nedir? Talebe nedir? Talebeyle ile alim ilişkileri nelerdir? Burada çok detaylı birçok duayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Allah'ın kemisiyle daha olsun İbn-i Mesut'a talaktan alakalı bir soru soruluyor. Bilmiyorum. İşte cevap versen Allah'ın kitabında bilmediğim Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şey ben cevap versem, yarın Allah indinde diyor, hangi yer beni barındırır? İşte bir cevap versem, ya adam bizim dinde bildiğimiz üç kala. Sen bunu bize çıkarmışsın, ben bunu nasıl halledeyim ki diyorum. Onların gelen sorulara karşı takındığı tavır neydi? buydum Mesela ilk bu konuda selesten cevap veren, Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Ömer'e toplanıp birileri geldiğinde ya şöyle şöyle olsa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 Hatta İbn-i Abidin'i veya Feteva-i Hinge'yi okusanız gülmekten yerlere yatarsınız. Yani şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur, şöyle şöyle olsa ne olur diye adamlar oturmuşlar Hüsi'si soru da ve febbalarını vermişler. Yani aklınız imanınız durur. Yani bunlar nereden aklına geldi? Oturmuş şeytan bir sağına bir soluna, bir arkaşına bunları ha sızdırmış ve bunlara cevaplar üretmişler. Ve bugün biz bunlarla buluşuyoruz? Ve biz bugün gelip de insanlara din budur. din bu. Koran bu. Sünnet bu. Amel bu. Uyarsan işte cennet. uymazsan işte arkanda cehennem. Cennet de sana ayakkabı bağında yakın. Cehennem de sana ayakkabı bağından yakın dediğinde bu insanların içinde ne yapmıyor? Anlaşılmayabiliyor. Yine kardeşler indiğimde herhangi bir mesele olduğunda insanların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 Hakikaten ilim eyle olanın da bu sefer ne yapılmıyor? Hatırı sayılmıyor. ilimde gücünü otomatik götürüyor. Aynı günümüzdeki gibi Allah Resulü'nün resulü öyle bir zaman gelecek ki insanlar ilim eyle gitmeyecek. Ne yapacak? Cahillere gidecekler. onlara hem sapacak hem de ne yapacak? Saptıracak. Ve Allah diyor bir topluluğa azap edeceğinde Onlardan ameli alıp herkesin ceder ettiğini, birbiriyle münakaşa ettiğini görürsün. Bugün insanlar amelde mi yarışıyor, cederde mi? Hangisinde? <gülüyor> amelde yarışan yok. İnanın yok. Ve bakın hangi kişime bakarsanız bakın, bundan iki sene önce Mustafa İslamoğlu diye birisi çıktı, hayırlı bir kadın oruç kurtabilir Bu haram değil dedi. Bir tek ona itiraz tek ona itiraz eden kim oldu? Bu sapık dedi, ondan daha sapık düşüncesi onun cübbelerine çıktı. Niye? O çıktı, öbürünün bu pislikli gene devam etti, öbürünün sesi onu ne yapmadı? Durdurmadı. Durdurulamasının sebebi işte dinde ihtilaf edildiği zaman gidilecek mevzi belli değil kardeşler. Ama Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Allah'a itaat edin.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 ve ondan izale edebilmen için de kendi metodun değil yine Rahman'dan bir metotlanını ne yapma izale etmen gerekiyor. Bu da senin o konuda ehil olduğunu, yani bilgili olduğunu ne yapıyor gündeme getiriyor. Sahabeye bakın. Kimi Miraç'ta alim insan, kimi tevhidin istadıydı, kimi ridatlarda. Yani herkesin konumu ne yapabilir? Farklı olunabilen her konuda kendini yetiştirmişse ona da ne derler? şeyh İslam da. Yani her alimin üzerinde Yusuf suresinde de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir alim vardı. daha Allah Azze ve Celle'ye kadar ne yapar? İslam İslam'da alim, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Allah Resulü ve Selamın hadislerini sünneti bilen ve diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olan ileri seviyede bir bilgi birikimine ulaşmış kimseye dönüştür. Mesela Allah kendisinden razı olsun ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali bir yerden geçerken kendisine bir kadıyı tanıştırıyorlar. Ali'nin ilk sorduğu soru ona ne biliyor musunuz? Sen Kur'an'da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 İlmin konusunda kendinden alttakine malın konusunda da senden üstekine bakarsan sabreden ve şükredenlerden ne yapmasın? Olmazsın Demek ki her işte ne varmış bir seviye. Ee, herkesin kabına kadarsa alacağı da nedir? Otur. Ama ilim bir deryadır kardeşler. Uçsuz, gücaksızdır. Ee, Keyf Söresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ağaçlar kalem olsa Denizler mürekkep olsa Allah'ın ilmini yazmakla yine ne yapamaz da uşak sana. Hah, tükenmez. Tükenmez mi ki? <gider> <gülüyor> Bitmez. Dur. <gülüyor> Bir o kadar daha olsa işte son adam Türkçe öğrenmiş nasıl kullanacak diye soruyor. Evet. <gülüyor>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 bir ateş yakıyor. Orada kıvrılıp yatarken mağaranın tavanından şap şap diye bir suyun damladığını görüyor. Damladığı yere bakıyor. Su kayaların dibine gidiyor. Nereye gitti? Beledi. Hemen kalkıyor. Medreseye geri dönüyor. Benim kafam diyor bu kayadan da bir damla diyor. Bu bunu bu kadar koyuluyor da diyor. Benim kafamayın bu kadar ilim girmiyor mu diyor. Ve Bugün odur Hacer Askalani. İbn-i Hacer onun imvanı buradan gelir. Yani taşın oğlu diye. Bu da gösteriyor ki demek ki insan isterse e, o taşı nasıl gelmişse, insan da isterse İslam'ı ilimleri kafaya ne yapabilirmiş? Alabilirmiş. Yeter ki istesin. Yani öyle kardeşlerimiz vardır ki ben çok duyuyorum. Siz de duymuşsunuzdur. Ya benim kafam çok kalıp. Ya ben almıyor kafam, anlamam. E 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir meseleyi almaz. Veyahut da biri birine bir düşmanlık yapmıştır, alacak verecek. Ölene kadar unutmaz, hatta mirasına bile yazar. Ben öldükten sonra falan ben şunu alayım der yani. Bununla kadar da ne yapar? Yani etkilendiği her meseleyi hatırlar. Yani insan istese birçok şeyi ne yapar kardeşler? Asa bilirsin. Onun için e, insanın sadece istemesi, kendini zorlaması gerekir. Ve ilim insana girdikçe Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü dediği gibi insanlar diyor madenler gibidir. İşlendikçe ne olur? Paraldar, kürüfü gider, özü ön plana çıkar. Köyde yaşayana kaba kaba olur diyorlar bu Niye diyorlar? Çünkü orada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 Ve muhakkak orada birçok güzelliklerde gündeme gelir. Aynen 99 kişiyi öldüren insanın misaline baktığımızda adamın kalbine tövbe etme geliyor. Alime gidiyor. Ben diyor 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etsen Allah affeder mi? Ne diyor yaram alim? Onun da kelle gidiyor. Adam 99'u öldürmüş. İstediği cevap alamazsa onu da kelle gidecek. Ve yine arıyor. Ve neticede bir başka alime gidiyor. E sen tövbe ettikten sonra Allah var, senin arana kim girebilir ki? Ama sen o yaşadığın bölgede ne atma Kalma. iyi insanlar olsaydı sen bu kadar günah ne yapmazdın? İçlemezdindi. Bu da bakın ilmin, ilim ehlinin değerini gündeme getiriyor kardeşler. O da alim. O da alim. Bak o canıyla ne dedi?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 Kur'an'da hırsız cezası belli mi? Belli. Şimdi Fatih hırsız olsun. <gülüyor> Ercan'da kadı olsun. O yüzden Beran'da şahit olsunlar. Bakın şimdi. Kadı'ya gittiler. İkisi dedi ki, biz bunu hırsızlıkta yakaladık. <gülüyor> Hırsızın hükmü Kur'an'da belli mi? Sünnette evet. de belli mi? Evet. Ne yapacak şimdi alim? Hüküm mü kuracak? İkisini dinleyecek. Hırsızlığına kanaat ederse hükmü belli. Elini ne yapacak? Geçecek. Hakikaten isabet edebilir mi? Edebilir. bir kiral olsun. İkisini dinledi. Karanlıktı. Bunlar da hakikaten doğruyu söylediler ama Müslüm'ün kitabı nikahta gelen rivayet hatırlayacak olursanız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 hatalı teşhis edebilir, tadıyı da ikna edebilir, adamın kolu teşirdiği. Ne var bunda? Bir içir. Bir içir var. Yani hüküm belli, hükme bir âlem, bir hüküm ne yapmıyor? Koymuyor. Kendinden bir şey de ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Din de alimin yeri bu kardeşler, fazla değil. Yani âlime soru sorulur, Allah'ın kitabına gider, Resulullah'ın sünnetine gider,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 Diyor ki temekte hapsi yapabilir i̇bn Abbas nedir? Evet diyor, Allah Resulü yapmıştır. Diyor. Yama diyor Ebu Bekir Ömer yasakladı. Biri halife, biri de sonra gelen insan. Ben sana diyor Allah Resulü yapmıştı. Sen hala Ebu Bekir Ömer yasakladı diyorsun diyor. Yaşmağını yüzüne koyuyor ve ben başına bela gelmesinden korkarım diyerek orada ne yapıyor? Gidiyor.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 Her kim olursa olsun size sohbet ettiğinde, bir fetla verdiğinde ne yapacaksınız? Değilir. Doğru, hocam Allah razı olsun. Ama bu hangi ayet, hangi hadis bunu bize iletirsen, birisi bize sorduğunda bunu ne yaparız? Ona cevap verir. Hiç olmazsa olmaz denir ve bu mesele böylelikle halledilir. Ama biz bu şekilde tavır takılmayınca sorularımızı da bu yönlü yönlendirmeyince cevap veren insanlarda delili bırakıp bu sefer kendi anladıklarını, kendi renklerini verdiği febbalarlar ne yapıyorlar? Bizlere yansıtabiliyorlar. Bu da birçok insanın hem satmasına hem de saptırmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki Allah'tan en çok insanların içinde korkan nedir? İlim etkidir. Öyleyse ilim elgi olmaya ne yapacağız? Bakacağız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 denizdeki balıkların dağdaki hayvanların ve hatta havadaki kuşların dahi ilim ehline dua ettiğini onlar için tövbe istihar ettiğini ne yapıyor? Hadislerde ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü Aleyhisselatü hiç peygamberler diyor öldüğümüzde miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız nedir? İlimdir. de peygamberlerin nedir? varisleridir. Öyleyse aldıkça ne yapın? Alın. Diyor. Ve yine hadis-i şeriflerde iki haris doymazdır. Biri Arapça söyle Arapça. Talibun. Talibun. talibun. talibun. talibun. Dünya talibun, talibun ilim. ilim. İki haris doymazdır. Bunun üçüncü yok kardeşler. Üçüncü yok. İkisi de diyor hıslandıkça hıslandır. Ve Birinin diyor Allah zenginliğini evet. ne yapar? Hı. Buraya. Birinin tam iki kaşının araşına koyar diyor. Hı. Biri diyor dünyada çalışır, çabalar diyor. çektiği cefa yanına kar kalır. Neredeyle kısmetin kapalı diye. Hı. Çalışır, çabalır. Ancak ona takdir etmem gelir. Biri ne şey diyor? Dünya ayağın yanına gelir. İtiharis doymaz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 ve bunu Allah için insanlara ne yaptım? Öğrettim. Allah Azze ve Celle der ki, diyor, sen yalan söyledin. Fahit melekler, sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler. Diyor. <gülüyor> Bu da gösteriyor ki, her alim demek cennetlik değil. Öyleyse bizlerin çok çok dikkat etmesi gereken noktalardan Mesih'imiz birisi.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 Kitap yüklü eşeklere bakır şimdi. Hem inatçıdır hem çok utangaçtır. Aynı hasketleri. Onlar da bunları bulabilirsiniz. Yani Allah Azze ve Celle bir örnek verdiğinde mesela deveye bakmaz mısın dediğinde neden deve diyor da eşeklerini düşündün mü? Devenin yarık dudakları var. Nereden yayılır? Çölde. Çölde ne olur? Dike. Normal dudaklı bir hayvan olsa Yese yara olur. Ne yapamayacak? Orada e, yaşayamayacak. Çölde ne vardır? Düzlük vardır. Normal baksa ileriyi ne yapamayacak? Göremeyecek. Boynu nedir? Bir boyun var, uzunca. Çölde e, ne vardır? Fırtına vardır. Kum taneleri vardır. Gözü geride şöyle çukurdadır. Önde de ne vardır? Kalın kalın. Kirpikler vardır. Öğretler. Gelen kum taneleri onu ne yapamaz? Törüdemez. Yine Çölde ne vardır? Sıcak vardır. Onun hörgüçleri vardır. Yağ kaplıdır. İçinde su vardır. Ona ne atmaz zarar vermez. Tırnaklarına bakıyorsun. Tırnakları nasıl? Bir Atınki gibi olsa tap diye ne yapacak? Kuma dalacak, saplanıp kalacak ama geniş. O da nedir? Çölde yağ gibi kayıp gidiyor. Taplat tap diye. İşte Araplar diye deveye ne derler? Çöl gemisi derler. Kamer diye sigaraya Çöl gemisi derler. Deniz gemisi değil, çöl gemisi. Akıp gittiği için böyle. De yani deveye bakmaz mısın derken baktığımda baktığın şey iyice ne yapmak? Analiz etmem Düşünmen gerekiyor. İşte e, alimler de, merkebe benzetiliyorsa o taşıdığı yükün eşek kıymetini biliyor mu? Bilmiyor. Hatta bakın, öyle eşekler vardır ki yükü vurun, canı istemesin oraya yıkılır, yükü oraya ne yapar? Atar. Yani benzetilme bu yönü ne yapılmalı? Ele alınmalıdır. Yine kardeşlerim, kötü alimler hakkında e, alimlerin iyisi insanların iyisi olarak yıkılabilmiş, alimlerin kötüsü de insanların kötüsü olarak yıkılabilmiştir. Yani alimse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 Sırf alimlerin birbirine haseti onlara ne yaptı? Farklı farklı fırkalara ayırdı. Yarlak da onlara ne yaptı? Peygamberler gönderdi. Peygamberle birlikte birbiri kitap gönderdi. Sadece mümin olan ne yapar? Hakla dönerdi. Burada doğruya hakla dönen kurtuluşa ne yapıyor? Eriyor. Evet. Yine kıyamete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 bu adam şirk istiyorsa, bu adam bidete davet ediyorsa, bu adam amellerinde sünnete uymuyorsa siz aynı tavrı takınıyor musunuz? Bildiğini bildiğine cehennemde yular var mı? Anlatması felimi anladınız mı? Yani. Hocam yine siz Ne dedim? Her adama konuşması gerekir. namaz kılmayı bilmiyor musun? Hayır. Apışkarmayı bilmiyor musun? Hayır. Bildiğini anlatmayı. Bilmediğini de bildiği birine götürürsün. Gel arkadaşım bak ben bunu bilmiyorum ama Ercan hocam biliyordur. Ne Belifat oldu hocam. Yolda zaten oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2030. Bu mu? Ne oldu? <gülüyor> Öbür uzağa gideceksin. Ömrü yoktu. Yolda üzülüyor. Ee, yazarsın. Yakaladığında sorarsın. Evet. Bakın Buhari'de bir rivayet var. Allah bizleri böyle duruma düşmekten denizliyorsun. Bir adam diyor cehennemde getirilir ve değirmenci merkebi gibi bağırsaklarının etrafında döndürülür. Çıkar. Oradaki sakinler gelir. Bakarlar adamı tanırlar. Ey filan sen bize dünyada iyiliğe mi ediyordun? Kötülükten nehyediyordun. O halin nedir? Cehennem ehli bakın. Adam der ki, diyor, evet. Doğrusu. Ben size iyiliği de derdim ama kendim onu ne yapmazdım? Tutmazdım. Hiç kötülükten sakındırırdım ama kendim bundan beri olmazdım. İşte gördüğünüz gibi halim böyle derdi, böyle oldu. Dedi. Allah böyle duruma bizleri e, düşmekten beri buyursun. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İlmiyle diyor amel etmeyen aynı şu yanan kandile benzer diyor. Yani şunu, şunu bir mum düşünün. E, burayı ışıtırken mum ne yapar? Dibine. Yani eriyer, Niye gider değil mi? Yani insanları alim ne yapıyor? Işıtıyor. Ondaki kötülüğü götürüp Allah'la narasını e, yapmaya çalışıyor ama bu arada kendini ne yapıyor? Yakıp bitiriyor. Kendi hakkında hükhet yapıyor. Hayatına geçilmediği için de onun için ne oluyor? Zanab oluyor. Evet. Öyle bir zaman olur ki diyor aleyhissalatü vesselam alimler fitne unsuru olur. Yani insanlar fitneye düşmese bile o insanları fitneye düşüren alimler olacaktır. Allah böyle zamandan bizleri korusun kardeşler. Özgünme demek ki alimlerin iyisi de oluyormuş kötüsü de oluyormuş. Nasıl ayıp edeceğiz? Bildirim. <gülüyor> ee, Trafosuna gelmeden önce iyiyi, kötüyü nasıl ayıp edeceğiz? Demek ki yani. bolca bir okuyacağız. Biz de belli bir bilgiye ne yapacağız? Evet. Sahip olacağız. Alimlere takınacağımız tavrı elbette ki fazileti büyük. Elbette ki alime saygı, Allah'a saygıdır. Fakat bu saygı insanın görünce çekirdiğini yitlemesi, onu görünce ayağa kalkmasıyla değil. Bununla değil. İlme saygı gösterilecek. Sahsaysa hak ettiği neyse Allah Resulü'nün bize net olarak bildirdiği neyse bunun ötesinde de ne yapılmayacak? Geçinmeyecek ki nasihat edildiğinde nasihat ve alime ne yapsın? Karışsın. Düşünün şimdi bilgili birine gelip de nasihat ettiğinde e, kulakları çınlasın. Ebu Said hocanın şöyle güzel bir misali var. O Mustafa hocadan verir. Çünkü çocukluğu elinde giymiş, okutmuş. Şimdi Mustafa büyüyecek. Okula gidecek. Üniversiteyi bitirecek. Gelecek. Kasım'a çıkacak. elbette. sen haksızsın. Ha, haklı bile olsa göre müsaiten ne kadar toparlayır. Yani insanın usluplu olarak öğreten insana karşı da ne yapması? Tavır alması gerekir. Yani nasihat da yerli yerinde olursa ki bunu ne yapar? Alır. Hiçbirimiz sahabe devrinde değiliz kardeşler. Onlar kendi aralarında bir şey olduğunda bak bir daha bunu yaparsan sana selam vermem. Hastalanırsan gelmem cenazene iştirak etmem dediğinde oturup ağlıyor, tövbe edip kendini ne yapıyordu? Bugün gelmesen gelme lan selamına ihtiyacın maddi adam. Takmıyor yani bile, bayramlaşmaya bile gelmiyor adam. Yani bayramda yok ki hasta ben gelsin. Yani iyi günde yok ki başka günde insan meydana gelsin hiç eyvallahı bile ne yapmıyor? Olmuyor. Önce bu kardeşliklerin de güzelce bir tesis edilmesi gerekir ki yapılacak tavır da ondan sonra olsun. Bakın Allah kendisinden razı olsun İmam Neşe'nin hayatından bir kesik var. Ben her zaman bunu oyuna kalmışımdır kendime. Hocasıyla kendi arasında bir mizalaşma olmuş. Ve hocası hem de toplumun içinde diyerek ona kükürmüştür yüzüne ve defol git bir daha bu meclise gelmeden İmam Neseyin Hocasından alacağı ilmi direklerin arkasında her derse gelerek tahsil etmiş ve ilmini tamamlamıştır. Ve hocasının o hareketten ilim meclisinden kendini ne yapmamış? Mahrum bırakmamıştır Aynı hareketinden <gülüyor> düşünelim. Ya. Yani böyle kazayla ile öfse, birine de bir şey çıksa tamam bu bana bitirdi deyip adam gelmez bile. Düşünün yani. Ama geçmişteki insanlar hakikaten öğretmeleri de talebelerini öğrenme de çok, çok farklıydı. Ve bugün hakikaten Allah'a hamdolsun ki ilim adeta saçılıyor. Yani öğrenelim diye ayağımızın altına böyle ne yapılıyor? Saçılabiliyor. Halbuki geçmişte insan bir rivayet öğrenebilmek için üç aylık bir yolu yürüyordu. Yiyeceği bitiyordu. Aynı hayvanların ot yediği gibi ot yiyordu. Ve 3 aylık mesafede tekrar geri dönüyordu. hadis rivayet ederken işini evde ediyordu. Bakın 6 aylık ömrü gidiyordu. Ama bunu yapıyordu. Bugünse biz çok rahatlıkla şurada, ne kadar hadis kirliyatı olacağız. 5 kuruştan bunlara ne yapabiliyoruz? Sahip olabiliyoruz. Ama onların verdiği değeri manşet veremiyoruz. Neden veremiyoruz? İlme saygımız yok ki ilmehne saygımız yok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 Unutmayalım ki kardeşlerim, alim dediğimizde alim, sünneti bileti bilen, hakkı batıldan ayıran, insanlara hakkı öğretendir. Fırka açan, fırkalaşmaya sebep olan değildir. Sohbetin içinde de dediğim gibi, 72 sapık fırkanın önderleri unutmayalım ki, hepsi bilen nedir? Alimdir. Öyleyse bizler hakkı batıldan ayırt etmeyi öğrenelim ki, bu fırkayı belle dediğimiz insanların araşına biz de ne yapmayalım? Düşmeyelim. Çünkü onlar hakkı batıldan ayıramadıkları için ne yapmışlardır? O duruma düşmüşler ve sapık hırkalardan olmuşlardır. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin, hayırdan ayrılmasın, Hakkı hak bilip yaşayanlardan batılı batıl bilip ondan uzak duranlardan almışsın. Hâne ki Allah'ın mehzebi hemdiki eşveden la ilahe illa ente işgâfırı kefbe eti